Koymasan ne olur? Yani o kadar şeyin içine toplasan, o kadar çuvala bir kilodan fazla ne yapamazsın, koyamazsın. Yani o bir kilo sana ne kazandıracak? Maalesef buna kadar gözünü dikenlerdir insanlar var, ama verdikleri zararı ne yapamayanlar hesap Evet, Allah bizleri hayırda korusun, insanları ve kendini zora sokanlardan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 Sabah namazı gitmişse şeytan öğleye gelir. sabah kılmadı ki öğleye kılarsın. Bitti. Milletin içinde kılar. Kendisi yalnız kaldığında kılmaz. Ya sen münafığın birisin. Milletin içinde kılıyor. Kendi baş başa kaldığında kılmıyor. Bunlar hep şeytanın yaklaştığı veşle Ve neticede ne yapar? Seni namazda soğutabilir. Bu senin ta annenin sana gösterdiği merhametten. Yani gereksiz merhametten kaynaklanan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 namaz da tutsa, oruç da tutsa, hacca da gitse öyle insanları görürsünüz ki yani merhametin şeyini göremezsiniz. E, bunların insanlıktan nasibi yoksa demek ki sıpri meselelerden de nasibi nedir? Yok. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyküm birini bir yere vali olarak tayin ediyor. Hepimizin bildiği meşhur bir fırsat.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 Allah diyor senin kalbinde merhameti tetkik aldıysa diyor ben ne yapayım diyor ve hemen onu ne yapıyor azlediyor merhamet etmeyene merhamet edilmez merhametsiz olan bir insan da tabiatını ne yapamaz merhamet edemezdi demek ki insanlık fıtrî hastetleri gelişmemiş insanlardan da merhamet beklemek nedir abdestten istifadesi bunu yaşamış olduğumuz hayatta ne yaparsınız borca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 Çünkü hadis-i şeriflere baktığımızda Kur'an ve sünnetten gelen naslara baktığımızda birine mümin demede, münafık demede, müşrik demede, hep bunları anlamadan geçiyor. Yani e, birisi eğer kalbi tasdik ediyorsa diliyle ne yapacak? İkrar edecek. Azada ne yapacak? Gösterecek ki bu iman eyle diyelim. Kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar ediyor.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 mizanı, yani bir de ölçüyü indirdik diyor. Şimdi burada yakalanması gereken bir noktada müminlerin adalet anlayışındaki farklılıklardır. Yani diğer dersleri hatırlayacak olursanız e, Kur'an'ı kendi başına yorumlama, anladığı gibi anla, e, yani indiğini meale kafasına göre yorum verme isabetli bile olsa hatanın ilk basamağıdır demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı sinneti arz etmeden anlamaya çalışma birçok farklılığı gündeme ne yapıyor? Getiriyor. Bugün e, Atide'de ayrıldığımız ben de Müslümanım diyen insanlara baktığımızda tamamen bu noktadadır. Mesela hariciler Mayide 44'ü ellerini almışlar. Yusuf 40. ayeti ele almışlar. sakız gibi çiğnerler.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 yapılan hataya karşı kalben duydukları kin ve kızgınlıktan kurtulmaları oldukça uzun sürer. Mesela bazılarına derler ya sende hala deve kini var. Bunda deve kini var Abi bu affetme tipinde. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak bir şekilde olmamalıdır. Müminlerin affetme şekli tamamen samimiyet içerir. İnsanın hata yapabilecek bir yapıda yaratıldığını bildiği için ta en başından itibaren hoşgörüyle yaklaşır, affettimi şiler atar. Evet. Allah Azze ve Celle bakın kitabında diyor ki, Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencedik tevbe edenlerindir. İşte Allah böylelerin tevbelerini kabul eder, Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir diyor.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 tavizi birbirine ne yapmayacaksınız karıştırmayacaksınız. Çünkü çok ince bir çizgi var burada. Merhametin dozunu mı taviz gündeme gelir ki tavizi de verdiğinde dostluk ölçü aradaki mesafesi hepsi ne yapar? Kalkar gider. Yani haddi mı zaten haddi açtıktan sonra artık hiçbir şey hukuk tanınmaz. Zaten birçok müşkün bundan sonra başlardır.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 Üç da tamam. dört yıl ayşelik yaptı diyor. Yani i̇steyerek, gönül rızası diyor. Ama diyor tövbe etti. Bu hatasından vazgeçti. Artık çok sanlı bir müslüman. Falan da geldi bunu istiyor. Ben bunun geçmişinden <gülüyor> haber vereyim mi diyor. Allah'ın örttüğünü de. Çünkü artık tamamen bu huylarından ne yapmış? Vazgeçmiş. Yani bunun bile söylenmesini din ne yapıyor? Engel oluyor. Demek ki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 Hataya göre farklı bir affedicilik anlayışı ne yapmazlar? Geliştirmezler. Hatayı yapan kimse ne yaparsa yapsın, onu ne yapar? affeder. Çünkü bu cahildir. Cahilce bunu yapmıştır diyerek onu ne yapar? Hoşgörü içine alır. Evet, Yine merhametin bir gereği ise iyilik ve takva konusunda müminlerin birbirleriyle yardımlaşması.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 ya da yardım etmezsem ayıp olur gibi mantıkla hareket etmeyecekler. O insanı yardım ederken o insanın hayrınaysa, iyiliğineyse o yapılan yardımla, güçle, destekle o insan cennete gidecekse ona yardıma gelir. Yoksa ona kötülükte, münkerde destek ne yapılır? Verir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 Veyahut kölelere namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahdine vefa gösteren ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin davranışlarıdır. İşte bunlar dost olanlardır ve mutlaki olanlar da bunlardır diyor. Bakara 175. Görüldüğü gibi demek ki gerçek iyilik toplumda algılanan iyilik değil. Toplumdaki algılanan iyiliğe bakıp birisi birine iyilik yapacaksa bir menfaati gereği yapılır. Mesela bugün esnaftan bile bazıları tutar, bazı şeyler alır. Ya bugün bunu yapar. Bunun bende ne çıkar? Yani bunun karşılığında ne istiyor onu düşünürüm. Yarın saat geçmeden çıkar. Ya şunu şöyle yapsaydık bilgisayarım arızalıydı lan bunu başında söylesene. Benim senin o getirdiği şeye mi ihtiyacım var?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 sizin görmüşsünüz değil, yaptığınız ameller değil, amellerinizdeki niyete yani kastınıza bakar diyorsun. Yaptığınız ameler değil. Çünkü bakarsın insanın ne kadar güzel namazı Bakarsın ne kadar güzel konuşuyor, anlatıyor. Bakıyorsun ne kadar yiğit, cesaretli adam. Bu sizin gördüğünüz. Ama Allah kalplerin gününü bilir, buraya bakar.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 Kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona ulaşan taklardır. Yani sizin kalplerde ki niyetinizdir. Bunu günlük hayattan da pek çok örnek vermemiz mümkün. Sez bir kimse fakire para yardımında bulunabilir. Çok yardımsever, ince düşünceli, fedakarca tavranışlarda gösterebilir. Ama burada ölçü, bu işi yaparken...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 Kaçılmaz ve başa da kalkmaz. İşte merhamet nedir? Burada odur. Yani yaptığını boşa çıkarmama Evet. Allah Azze ve Celle bu konuda bizlere hep teşvik ediyor ve diyor ki ne oluyor ki size birbirinizden dünyada yardımlaşmıyorsunuz? Yani dünyada işte yardımlaştığınız gibi dinde yardımlaşmıyorsunuz.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 İyiliği yapmak da müminin nedir? Alametlerinde. Evet. Yine merhametli olmanın en büyük özelliklerinden birisi de iyiliği emredip kötülüğe men olma. Dünya üzerinde gerçek iyilik ve gerçek kötülüğün ne olduğu bilgisine kuşkusuz sadece müminler sahiptir. Bunu müminlerden başkasının anlaması mümkün değil.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 birbirine döndürdü. Yani o onun arkasından konuşan, o onun arkasından konuşuz hale geldi. Ve Allah diyor onları Meryem'in oğlu İsa ve Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye dayandığı yerden şöyle kalkarak bu ayet şüklettikler sana. Vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ya da Allah size de öyle lanet et.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 Allah'a ve Resul'a da itaat eder. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstündür, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki inanan, samimi insanların birbirlerinin dostluğu. Bu dostluk nasıl gösterilecekmiş? Birbirimizi iyiliğe sevk edeceğiz. Kötülüğü de ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Ve bunu yapmak için de Ferd olarak namazı dosdoğru kılacağız, zekatı vereceğiz ki bu güç olsun. Allah'a veresine da itaat edeceğiz. Bunları yapmazsanız birbirinin dostu olamazsınız, iyiliği de ne yapamazsınız? Emredemezsiniz. Emredseniz de karşıya ne yapmaz? Bu teşhir etmez. Demek ki mümin nasıl ki namazını kılmaktan bıkmıyorsa, zekatını vermekten bıkmıyor, usanmıyorsa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 Kanıkar Allah'ım, bu eşveden la ilahe illa Atefrafıkar ve ve hamdullahı rabbana.